أعوذ بالله السميع العالمين من الشيطان الرجيم ربنا أعوذ بك من رزاق الشياطين أعوذ بك ربنا أخبر وسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة والفضار وأمور الله قانتين صدق الله عظيم الله مفعنا بالفرآن عظيم وفألقنا في الحمد لله رب العالمين أستغرق الله على حين القيوم خصندكم من حين القيوم يبنى أبدا ve defaat ki anki Resulü, em la huvle ve la quvece illa billa ila alimle azim. Rabbimiz bizleri bu mübarek ilim meclisinde fazl-ı kerimine cem ayırdı. Bundan dolayı kendisine hamd-ı senalar ederiz. Allah'ım sohbetlerin, hizmetlerin, ilim meclislerinin Devamını temin eylesin. Amin ve misal eylesin. Ardıkcılar ziade eylesin. Amin. Amin. Bizim derdimiz dindir. arkadaşlar. Bizim derdimiz dindir. Bizim nesebimiz de dindir. Soyumuz da dindir. Babamız da tamuz da dindir. Bizim her şeyimiz dindir. Selman Farshan Hazretleri Arap değildi. Fars'tı. Araplar bazı kabile, kabile ırkçılık yaparlar, fakat o ne derdi? اَمِنْ اِسْلَامُ لَا اَبَلِي سِوَهُ اِدَفْتَظَوُوا بِكَيْسِنَ Kabileler, Arap kabileleri, Kays kabilesi veya Temim kabilesi işte üstün kabileyi, şerefli soyluyuz diye istihar ettikleri zaman benim babam da, atam da İslam'dır, benim ondan başka babam yoktur derdi. Ne demek? Yani benim Arap'larda soyum yok. Bir kamu kabileyle itibatım yok. Ama ve lakin dinim e aynı zamanda neyim oluyor? Soy ağacım oluyor. Ben Müslümanım derim. Koca Selman Fahrişi. Oluyor Teala. Onun bizim derdimiz dindir. Bazıların derdi ırkçılık olabilir, Haşet nesep olabilir, efendim, soyla ıstihar olabilir, Zenginlikte malla bu geçtihar olabilir, Allah'a Bizim için üst kimlik evet olmazsa olmaz itikatımız, dinimiz, diyanetimiz, diyanet dindarlık demek. Efendim her şeyimiz nedir? İslam. Geri kalan faziletle ne? altındadır? İslamın altındadır. Peygamber soyundan olsan sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmasına fayda var mı? Yok. Yok. Yok. İbrahim Aleyhisselam babasına fayda var mı? Yok. Nuh Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın hanımlarına faydaları var mı? Yok. Onun için ne buyurdu Fatıma Alemce bile? Ya Fatıma işleri derse ki minennar ey Fatıma canını cehennemden satın al. Bak, canını cehennemden kurtar. Kıyamet günü, baban benim ama, seni kurtaramam. Hal böyle olunca, biz ne yapmalıyız? Canınızı cehennemden satıp almaya çalışmalıyız. İşte bu ilim meclislerine, bu sohbetlere gelmek bunun içindir. Yoksa, yani bu ırkçılıklarla nereye varılır? Şuculukla, bu nereye varılır? Efendim, cinsiz, imansız, itikatsız, İslamsız nereye varılır? Ölüm her an kapımıza gelip yapmak üzere. Biz öldüğümüz zaman bize ne sorarlar? Hangi millettensin? Oradaki millet ne mi İslam mı anaya Hangi milletteniz? Milleti İbrahim. Demiyorsunuz, öğretmeden size. Hangi milletteniz? <gülüyor> Milleti İbrahim. Asbahne alâ fütubatib İslam.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 Hani ben Müslüman, bazıları bırakıp Hakk'a verilen Müslüman olarak sabaha çıktım. Evet. Sen sabaha kalktığında, akşama vardığında aynı sözün akşamlığı var. Emseyna. Akşama vardı. Hala fütratin islam. İslam fıtratı diyin üzeri. Hala ihlas. iflas kelimesi üzere. Kelimesi üzere. İhlas kelimesi nedir? İhlas kelimesinin biri söylesin, hangisidir? La ilahe illallah Muhammed. <gülüyor> İslam kelimesiyle kelimesi böyle. Ve ala minnete İbrahim. Atamız İbrahim'in milleti ve dini üzere sabaha vardık, akşama çıktık. Evet. Kur'an-ı de buyuruyor. Eska'idü billah zümme u'ayna ileyke Sonra biz sana vahyettik. Habibim ne vahyettik? Enittibu'un leke İbrahim'e İbrahim'in milletine yani dinine Şimdi, bu akşama çıktı Cuma gecesi. Allah hayırlı mübarek yapalım. Şimdi nasıl kavuştuk? Fakır olarak kavuşsak mühim mi? Zengin olarak kavuşsak mühim mi? Sağlam olarak, hasta olarak, he, amir olarak, memur olarak, Türk olarak, Kürt olarak, Laz olarak, Arap olarak, Fars olarak. Yani neyse herkesin bir ırkı var, şekli var, şemali var, şusu var, şusu var. Bunların hiç dilinde bir teşhili var mı? Yok. Fark var mı? Ama Müslüman olarak mı, kavur olarak? Var mı fark. Hele şu fark var biliyor musun? Cennette cehennem kadar fark var. Kavur <gülüyor> olarak akşam çıktığınızda canın cehenneme gidiyor. <gülüyor> Müslüman olarak akşam çıktığınızda ölsen cennete gidiyor. Fark var mı? Var. Peki ehli sünnet olanat ehli pitap olur. Yani akşam çıktık Müslümanız Yoldum, ekşi diyen yok. Efendim Müslüman. Eğeni sinnet misin bu akşam? İntikar da eğeni misin? Bir tak üzere misiniz. Yani 77 yedi fırınlığı dağ halinden birinin bir inancı üzere misiniz. Farkı var mı? Var, var. var. Ne farkı var? Biri cennete direkt gidiyor, öbürü cehenneme uğramadan gidemiyor. Çok farkı var. Ben bunu konuşuyorum. Bizim ön planda ne olmamız lazım? Müslümanım. Sonra ki altta elişinmez. Bu çok önemli bir mesele. <gülüyor> ne seninle alanda olan asabiye, ırkçılık iddiasını ölen bizden değildi. Türk yapmıyor, yapmamalıyız. İslamı öyle çıkarmalıyız. Birileri ırkçılık yapıyorsa, birileri ırkçılık yapıyorsa, onlara da uyarmalıyız. Nasihat etmeliyiz.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 unsurlu biraz geri başladılar. Cavunlara biraz itibar vermeye başladılar. Ermeni bakanlar, Ermeni şunlar bunlar falan, Milleti sadık dediler. Bunlar vefalı millet dediler Ermeniler için. Onlara biraz içmişlerdiler. Kazığı yediler. Koca Osmanlı, yağmazsanız böreği gibi tarmadan edildi. Bize biz. Bize bizden başka dost yoktur. Herkes kendi için söyler. Halbuki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 Ve Ermeni Yahudi dölleri fırsat bularak bu milletin evlatlarını birbirine düşürdü, efendim ve birbirine kırdırdı. Allah Teala bundan sonra İslam selameti nasıl verir? Abi yani ne söylüyorum? İslam selameti. Ayy. İslam selamdan gelir. Selam selamet emniyet güven barış yükületse, kinekten gelir. Ama bütün mesele nedir? İslamın yaşanmasıdır. İslam yaşanmazsa, beş vakit namazlar kılınmazsa, camiler-camaklar dolup taşmazsa, alimler-hocalar eli sünnet, alimler de itibar edilmez, sözleri dinlenmezse, yine bu işlerin tutma şansı yoktur. Yani yine de söylüyorum, söylü başından söylüyorum. Niye yoktur? Çünkü İslamdan başka çimento yok, birleştirici unsur bir tek İslam. bir çekmeyenler, o ona sen karasın, sen beyazsın, sen aksın sen. Gayizsin, küfürlüsün, küfürsüzsün, şulusun, bulusun, sağlusun, sağocusun. Efendim. Örtüsün. bin tane ayrılma sebebi var. Ama birleştirme sebebi İslam'dır. Biz buna bakalım. İnne akramakum indallahi ettakva. Allah indinde en şerefli neyiz? En çok takvaya riayet. Bir, bir adam Fars olsa Zenci olsa ama takvası fazla olsa, öbür Arap olsa, hem de kureşli olsa, kureşli olsa, Efendimiz aleyhisselam kabilesinden olsa ama takvası az olsa, Hadis üstündür? Takvası fazla olan Zenci veya Fas veya Türk, ondan üstündür. İşte onun için ıçılma iyi antibar etmez etmedi. Bunlar ne zaman meydana çıkarıldı? İslam geri plana alındıktan sonra bu e, kafirlerin oyunları, Müslümanları bölme planları geriye sokularak millet parça parça edildi. Allah bu tefrikadan muhafaza eylesin. Amin. Bu dağınıklığı toparlasın. Allah'ın lütfeylesin, kelem eylesin. En alimlerine Allah imkanlar tanısın, faalık İmkanlar tanıyan sahipler yaratsın. Amin. Amin. Ya adam efendim bu kadar suçları malum, bu kadar cinayetleri meşgul, bu kadar senedir memlekete, vatana, millete zararları ortada olan insanlar bugün pilim yapıyor. Değil mi? Bizim gibi 30-35 senedir, bir tarafta 30-35 senedir milleti kesip doğrayanlar var, bir tarafta bizim 30-35 senedir aman adam vurmayın, hırsızlık yapmayın, gasp yapmayın, yapmayın diye hırsızı, uğursuzu bütün milletin hidayetine sebep olan...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 Görüyorsunuz adamlar kendi kafirlerine bu kadar 30-40 kişi efendim, öldürmüş, öldürmüş adama sahip çıkıyorlar evet. Peygamber gibi bakıyorlar, peygamber diyorlar adama ya. Adamı peygamber diyorlar ya. Sahip çıkıyorlar Orada İslam'ı sorguluyorlar mı? hadi ne demesi lazım? Bu adam Müslüman mı bir defa? Bunu sorması lazım değil mi? Papaya mektup yazıyor, Hristiyanlığı çok uygun buluyorum, girmek istiyorum diyor. Bu adamın peşine giderim mi? Yok. E şimdi dikkat edin. E şöyle geldi. Eee Bir adamlara sahip çıkıyorlar. Müslümanı sorgulamıyorlar. Anladın? Ehl-i sünneti sorgulamıyorlar. Namaz abdest mı sorgulamıyorlar. İş, kumar, zina, faiz, kumarı sorgulamıyorlar. Cinayetler zaten bütün let öldürmüşler. Bu adamların peşine. Ya lemmu kullu nas Her insanı her grubu, her fırkayı imamlarıyla, önderleriyle davet edeceğiz diyor Kur'an. Bir tutam sakallı, ben bile saran adam da var. Namazın abdestiğinden kafasını seyreden kaldırmayan adam da var. Ama peşine gittiği önderle bakıyorsun, efendim cani, katil, ırkçı, efendim kafirlerin maşası adamda. Nasıl bunun peşine gidiyorsun? Namazın da, abdestin de, sakalın da tutan be! E sen Beni peşime geldi yok? Benim partim yok, pırtım yok, örgütüm yok, teşkilatım yok, bir şeyim yok. Ama ben, benim peşime benim dediğimi yapsan, benim dediklerimi uygulasan, hangi kötülüğü emrettim sana? Hangi emri Allah'ın emriden uzaklaştırdım seni hiç? Ne zararı oldu vatan millete ümmete hiç? Faydam sayılmaz. Kendi o kadar faydam yok, millete daha çok faydam var. Evet, evet herkesi daha buldu söylüyor. Olsun, Geçen Arnavut tarafına gittim, orada bir kardeşimizle rastlaştım, işte neyse bir içinde de var idi, bir hastayı da ziyarete gittim. Allah acisi bahsede etsin. <gülüyor> Demir cam, biraz rahatsız, bayağı da rahatsız. Hayır sahibi, biz alttık. ziyarete gittim, oradan bir arkadaştan gittim. Ya Hoca ben dedi, de 94 senesi, 96 senesi dedi, seni tanıdık dedi. Suhabetlere başladık dedi. Sabah secdeleri geliyor. O zaman da dedi sen, yani yarım sabah, cuma sabah secdeler yapılıyor. Arada da tesbih namazı kılıyorduk. Gece dedi, 3 dedi o zaman. Tesbih namazına çağırıyorsun milleti. Biz dedi, gece 3 tane 3 dediği dedi. 3 tane abdest alıyor. Hazırlanıyor, yola çıkıyor falan. Yarım saat. O zaman eserlerde oturuyor diyor. Komşunun biri de bize diyor uyuz oluyor. Bunlar irticacı, irticacı diye. Efendim diyor, babam da diyor, e, biraz iş bizden ama yani babam da pek gece yarısı nere gidiyorsunuz falan. E, ondan sonra anam diyor, bir telefon diyor diye babam yani el telefonlar o zaman belki bu cep bu kadar işlemiyordu da bir telefon ne oldu? Efendim ihbar telefonu diyor, sen çocuğun işte uyuşturucucularla gece toplanıyorlar, uyuşturucu satıyorlar bilmem ne yapıyorlar diye. Babam da devamlı adam telefonları kapatıyor diyor, lan. Hemen peşinize düştü. Ne yapıyorsunuz? E gidiyoruz. Nereye sohbet? Ne sohbet? Yani geçen dördüne sohbet kaldım. <gülüyor> sohbet akşam oldu. İnanmıyor bize diyor. Ya Allah'ın için ne işe yerler var? Siz uyuşturucu mu satıyorsunuz? Parkta mı buluşuyorsunuz? Ne alakasın? <gülüyor> Namaza başladık, ibadete başladık. Geldi bir işin uyuşturucu diyorlar. Ondan sonra şaşırdım kaldım. Bir şey diye diyemiyorum. Heves ettik sohbete. Arkadaşlar da gelmiş kapıyı arabayla alıyorlar. Birbirine itfanlar cemaatle. Ona da rezil oldum diyor ya, ona da zannettikti bu, uyanamadı mı, abdestini mi tutturamadı? O sonra baba dedi diyor, ne var, nereye saklarsan nereye gidiyorsan, hadi abdest al sen de gitsen. <gülüyor> o da merak ediyor, ben ne gideceğim <gülüyor> diyor. Bak diyor işte, dört işte, abdest aldı falan. Geldik diyor buraya, bir seyiz, bir seyiz, sabah seyitler, meyitler. O vaziyet diyor bütün babam, akraba, herkes namaz abdest sakal, gören bir tutam sakalı varsa, o var. Ne insanlar böyle hikaye bulmuşlar? Benim haberim olmaz ki bunlardı çoğunda. Şimdi buradaki kim bilir? Herkesin ne kıssası var? Ne hikayesi var arasıyla, babasıyla, karısıyla, korkasıyla? Herkesin başına neler geliyor? Benimle ilgili herkesin başına bir iş gelmiş dedi yani. Benim de ben de rahat durmuyordum. İki demin bir iş yaşıyorum <gülüyor> size benden sebep kiminin müdafaaya geçiyor, kiminin saldırıya geçiyor. Yani her yerde konuşuluyor. Şaşırılacak iş diye. Ortalıkta da görünmemeye çalışıyorum ama adım diye kapatıyorum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 O zaman öyleydi. 10 sene, 15 sene, 20 sene olay devam etti. Böyle ilmi gibi işlendi bu iş. Böyle kolay mı sokakta cevap buluyorsun? He? Şimdi... Biz bu dini hassasiyetimizi ve ehl-i hassasiyetimizi sürdürecek miyiz inşallah? Milleti buna davet edeceğiz, teşvik edeceğiz. Bunu canlı tutacağız. Adamların, canilerin, katillerin, kafirlerin, kafirlerin peşlerinden giden Efendim, evet, ırkçı ziyaretlere rağmen biz ehli Sünnet'i öre koyacağız ve tabi olduğumuz imamlarımızı önderlerimizi ehli Sünnet, Müslim, Mü'min, Musalli, namaz ehli, takva ehli olan kişiler olarak seçeceğiz inşallah. Tamam? Evet. Şimdi gelelim, 49. para. Neymiş? Zaten fazlaların en başı bu. 5 vakit namazı muhafaza. Muhafaza ne demek? Korumak ayet var mı? Var. Eskabecu billahi ve sülülü. Hafizu aleyhissalâvâ. Namazları, namazları koruyun. Namazlara karşı muhafız olun. Muhafız ne diyorlar? Türkçeleşmiş bir kelime, Arapçadır asr-e. Türkçe manasında ne demek derim? Beşim. muhafız. Muhafız alayları vardı evet. Yani nöbet bekleyen Serhat koyduk muhafız. Namazlara karşı muhabbuz olun. Ne demek? Ya nasıl gece beklesi gözünü kırpmıyor? Nasıl efendim bir önemli bir mevkideki bir e, görevli asker, polis gözünü kırpmıyor? Sizde beş vakit namazın kaçmaması, geçmemesi, kazaya kalmaması, vakti vaktinde edası kılınması, hele bir sabah namazı acayip bir şey ya. Milleti çoğun sabah namazı atlatıyor. Uygula geçiriyor. Kalkamıyorum ya. Niye kalkamıyorsun? Uçak kaçıyor deseler kalkıyorsun. Tren kaçıyor deseler kalkıyorsun. Ev yanıyor deseler kalkıyorsun. Hırsız girdi deseler kalkıyorsun. Çişin gelse kalkıyorsun. Ya bir çocuk ağlasa kalkıyorsun. Allah'ın emri geliyor yapıyorsun. Yapma böyle ya. Cehenneme basma be adam ya. Namaz bu yahu. Namaz. Yani ben bilmiyorum. Be. Kalkamadan ağlasam uyuyor. Böyle ayaklarda dikiliyorum, kitap bakalım, çıkart bakalım. Niye? Bakarsan bir çok geç kalın da yatarsan kalkalım. Uyumuyoruz ya. Böyle tamam. bekçi olun diyor namazlarınıza karşı. As-salâ fil-u usta. Orta namaz, o zaten ikindi namazı. Geçenlerde de ikindiyle alakalı bekle konuştum. Efendim namazları bekleyin, namazların bekçisi olun, gözlüsü olun, namazlarınızı koruyun, kollayın, gözetin. E orta namazı ihmal etmeyin, ikildiği biraz e, demek işlerin kubbesinin çatıldığı dönem mevzum olduğu için bazı ticaret elbamı için ikildiği de öyle arz ediyor. Fakat tabi yaksı namazılarına çok ağır gelir, cemaat çok ağır gelir, yaksının cemaatı münastıklara çok ağır gelir, sabah namazı münastıklara çok ağır gelir diye çok hadis-i şerifler vardır. Zaten namaz kılmayanların başına gelecek belalar e, diye bir bölüm yaptım, ayırdım kitaplardan seçme, ondan Ondan e, okuyup da pek namazı başlamayan e, zorlanır. Onu okumak lazım. Gezen birisine ya de hanım da bana şikayet Bu diyor Kılmıyor buna bir şey söyle, falan. Ya ne söyleyim kürsüden söylemek kolay da adam üzüne yani işte kılar inşallah falan öyle teşvik ediyorum falan. Senin namaz adam başına gelecek belalar Allah günahsıresi böyle bir şey de yazmıştım anne. Onu da alsan falan diye. Evet, On da okulduk demez mi? <gülüyor> Allah Allah. Çiçek öyle, onu okudun alakulmuyorsun. Allah seni istansın ne diyeyim ya? <gülüyor> Allah hidayet etsin ya. Adam orada cihanları okuyorsun, ahkätleri okuyorsun, cehennemi okuyorsun, her şeyi okuyorsun. Sen efendim sen nasıl namaz kılmasın? Onun için Hazreti Muhammed'e dediğimiz ekvimu dikmanlar, <gülüyor> cehennemi hatırlamayı çok yapın. Ateşi devamlı hatumuza geçirin. İsterseniz arasılarda bir denemek için biraz sokun elinizi biraz. Cahiz bakmayın ha. Yakmayın sakın. Yak. Cehennem var mı yok mu ama ateş yakmıyor mu diye bakmak istiyorsanız. bak cehennem çok acı var. E inne ka'raha be'id ve şedid ve mukamıgı ha haddid az Dibi çok derindir. 70 sene adam dibine bulamıyor? 70 sene? Aman ya, iki metre kuyu açsalar ben helal olurum ya. İki metre kuyu poşala, üç metre derine helal olurum nefesinden kişili. Dibi çok derin. 70 sene dibine gidip bulamayan var ya Allah. Hadisenlerde var ya azmi benim bu sözcüğünde o geçmiyor da sayı var. Gibi çok, derin, ateşi çok, şiddetli, dünyanın en harareti ateşi yetmiş cüzde biri. Dünyanın en büyük ateşi yani adam daha içine atılmadan ortada tuman olur. Kara bükte bir portanın üstünde, çok yüksekte çalışıyor. Çalışan biri öyle düşmüş de, herhalde anlatır, otomanyali. Çok yüksekten demir işte şeylerde. Demir çelikte, üstten biri düşmüş de, bir altta pota çok şiddetli. Bakanlar demişler ki, daha yani ateşe düşmeden tuman oldu. Tuman mı? Ha siz de diyorsun ki, şimdi, iyi tuman olursak yok olsun. Tuman oldu gitti. Daha da beni kimse aramak bulmak. Cehennemde tuman olmak da yok. Tuman olsan iyi. Yani yok olamıyorsun ki. Gel buraya bir daha. كُلَّمَا اَنَاقُوا ذَتْ بُلُودُو وَتَّنَّاقُوا جُلُودًا زَيْغًا Diyesi bu kul azab, azabı bir kere hekleri değil, tam tatsınlar diye. Derileri ne zaman pişse, yeni demirler vereceğiz. Yeni deriler vereceğiz. Onun için harareti şiddetlidir, gibi çok derimdir. Kamçıları demirdir. Kamçıları demir. Demirden, kıpkızıl ateşten kamçı Ya yani Bir kamçı yesen ateş uğraya tarafında. Bir de bir vakit namazın telgiden, he? 70 sene cehennem azap, 70 sene, 80 sene cehennem azap, 80 sene ne demek ya? Bir vakitten, buna dayanalım yaralı mı da fırka katta kılınamaz mı var ya da? Evet, cehennemi çok hatırlarsanız namazı bırakamazsınız. Ama keşke cehennem... Mehmet Emre Hoca'nın bu yazanında yazmıştık. Çok güzel sohbetler yaptık. Ama Rastay'da bizi gördü kalktı. Bir iki aydır da hiç geçmemiş öbür odaya. Kalktı oradan geçti geniş odaya. Yarın saat sohbet etti. Onları da çözdük yani. Kayda alındı yazık sizlere. Çok irdasız dedim. Yani keşke cehennem korkusundan değil de sırf Allah'ı sevdiğinden yapsam ibadet. O ne olur? Daha makbul olur. E, Cehennet orgusuyla veya cennet arzusuyla yaparsan ne olur? Ebrarın ameli olur. O da çok iyi. Orta derecede kullan. Ebrâh iyi kullan. Kur'an'da onlar da geçiyor. Ama mukarrab olmaz. Mukarrab Allah'a çok yakın bunlar. Çok yakın kullanması, onlar ne cennet beklentisi, ne cehennem endişesi, onları ibadete sevk etmez. Onlar, Rabbimiz layıktır bu ibadetime benim. Diye Allah için ibadet ederler. O yüksek bir makam. Neyse siz cehennemden korkunuza kılınca, Cennet beklentisiyle kalıp, ya yine Allah rızası yapıyor tabi namaz o cehennemden kurtulmak niyetiyle demiyorsunuz Allah-u Ekber. Bu illere kavuşmak için Allah'a u Ekber. de niyet olur mu ya? Ama içinde tabi bir cennet arzusu, bir cehennem korkusu olur. Bu da ne yapmak? Namazı boğulmaz yani. Ama en yüksek derecedekilerin hali başka. Şimdi bazı antisericiler burada rivayetler var, onları sizden paylaşayım foka eee mevzuidat var. <gülüyor> Ali ibn Sa'id el radıyallahu teala anh farıca sallallahu aleyhi ve Fakat bunu cemaat üzerine e, çok duruluyor. Cemaatle ilgili de efendim bu kadar rivayetler yazıp kitaplar yazdım. Cemaatin önemli çok üçünü namazı muhafazanın içine cemaatle kılmak da giriyor mu? Giriyor. Ben başladım. Cemaat işi de çok önemli. Cemaatsız kılman namaz noksan olur. Ama iki kişi de, en azından iki kişi beraber kılsadır o da cemaat olur mu? Olur. İlk bir şey bulamadın veya cemaatı kaçırdın, yine hanımla bile cemaat yapsan sen imam olsan, hanım imam etme ha. Sen imam olsan yine cemaat olur mu? Olur. Ne yapalım? Cemaatsız kalmamak için, kılmamak için gayret gösteriyoruz yani. Ama herkes de caminin civarında değil, caminin komşusu değil. Ama bir de caminin komşusuysa, cami kılmazsa onun şeyi daha var, zararı fazla. Caminin civarında olan cemaata gitmelidir. <gülüyor> Ehzal usfalade bin cemaati, cemaatla namazı muhafaza edin. Namazı koruyun ama nasıl bu? Bu namazı neyi koruyacaksın? İltifadını şişe yapıp da içine sokamazsın ki namazı. Abdestini güzel alacaksın, taharetini güzel yapacaksın, çadil edeceğim, kravatını bezereceğim, doğru düzgün okuyacağım. Payıcak bir evet. batai yüzlü malima, cebelde imamla beraber yetiştiği mümin kulun idrak ettiği tekbir, yani imamla birlikte şimdi burada ne yaptınız? Tekbir aldınız, istikametliği. İdrak ettiğiniz bu tekbir. İmamla birlikte. Kendinde tutsam onu demiyor işte. İmamla birlikte. Alırsa tekbir ne olur? Yüz bin haçtan, yüz bin ömreden bak bunu. Ya atlıyorlar, gidiyorlar. hac ömre, hac ömre. Yani su yolu yaptılar maşallah. Gidin. Ama buraya veriyorlar. Cemaatlerine başkın tutarlar. Bizim hacıların, ömrecilerin çoğu cemaat veriyor işte. Ne olacak? Bir daha dolusu altınlu olsa, hepsini fakirlere sadaka dağıtsa, istikarepleri daha fazla. Büyük müblih bir kül ya arkadaşlar ibadet her kıldığı rekata imanla birlikte. Ne olur? Bir sene ibadet sevabı. Her rekat. O salatunahiyetimah jamaatun salihe alhamduhu lillah bi elfi farasi ve jua bi sabilak ala. bir vakit namaz, bir kulun. Allah yoluna cihada çıkarttığı bin ahtan daha saygıdır. Nuharurlu mücavabatil beyt seneten imamla cemaatla kıldığı bir namaz Kabe'nin etrafında bir sene tek başına ibadet taraftan verir. Ve neyse a'lâmenmâki a'lâs sünneti vel cemaati azâbur kablû velâ şiddetî yolunu kıyamet. Aman ya! Ne büyük müjde geldi size ya! Sünnet ve cemaat inancı üzere ölen kişilere ''Kabir azabı da yoktur, kıyamet zorluğu da yoktur.'' Onun için ne demişse, bir isteğim varsa Ehlüsünler itikadı üzere ölmek. En başta ne dedin? Ehlüsünler, ehlüsünler. Kabir azabı da yok ya. Onun için Ehlüsünler itikadını güzel anlamak, kavramak lazım. Bizim de güzel şey anlatmamız lazım. ''Ve mele hamd ve cemaatle'' Bak niyetlerin ne kadar iyi görüyor musun? He? Yaşarsam bir öküz yiyeceğim diye bir niyetim yok. Şu kadar yeme giyeceğim, şu kadar şu Allah şahidim olsun. Ne kadar yaşayabilirsem, şu dine, ilme, en sünnetin siz yemaata hizmeti nasip olsun. Başka <gülüyor> ne yapacağım dünyanın her şeyini gördüm, bir şey lazım değil. Ama size hizmetten doyulmaz yani. Ahirette de ben fark ediyorum, sizden şefaat bekliyorum, sizden dua bekliyorum. Biriniz kurtarırsınız ya. Bu, bu hocanın sohbetiyle iki bu üzeltti. Namaza başladım. Bu yüzlerce binlerce adam ben başladım. E, melekler de elbet birini bana şefa çektirirler ya. Bir de beni götürseler azaba doğru. Bir Müslüman çıksa dese ki, ya bu hoca bana e, sebep oldu falan bunu kurtaralım falan. Belki öyle çok mübarek insanlar da var mı cemaat de. Evet. Beni gibi nice günahkarları kurtaracak nurlu yüzler görüyorum. Nurluları da çok anlarım. Nurluları da anlarım. Meymenetsizleri. Bakarım böyle suratına hemen teşvik yapayım. Evet. Özellikle kim zina ediyorsa ihtisasım vardır. Zina edenlerin siyahlığını hemen anlarım. He, ee, Evriyalı abicim yok. Biraz da felaset olacak. Anlatabildi mi? Anlarım. İtikadı bozukları anlarım. Onlar yamuluyor tabii bir taraflar. <gülüyor> <gülüyor> Onlar He. Amma velah. Ben derdim. Ben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 ...eğerli sünnet üzere yaşayıp ölmek. Buna göz dikelim ya. Bu dünyanın bir şeşi lazım değil. İşte gördüğünüz üzere her türlü halleri devam ediyor. Aynı şeyler tepkat ediyor. Sabah kahvaltı, peynir zeytin. Biraz da fazla yersen kaçar, ondan sonra suçuk salar. Sosis, hepsi yemem o sosisi ya. Ondan sonra tuvalet ihtiyacı başlıyor. Ondan sonra çay kahve akşam aynı şeyden. Yat karp, yat karp arkadaşlar. Bir de ne var? İbadetin güzelliği var ya İbadet dışında hepsi tekerrür tekerrür mükerrelden var. Bir biraz diyorsun yedikten sonra karnını ağrım ağrım, hazırsızlık, eksimeler, ritim bozuluyor. Bilmiyorum, tabi bende biraz artık, epey şey eskidi, vücut hırpalanmış gibi. Belki size öyle olmuyor, siz rahatsınız. Benim en ufak bir şeyden rahatsız, rahatsız. Şeker çıktı, şu oldu, bu oldu, şekeri düzene sokamış. geçen matine ölçmedi ya Altınıza e kadar ölçüyor. Bir koymuş yere, bir şey diyor ki ''Yavuz efendim bu makineler <gülüyor> de canlı olmuş.'' ''Hı mı diyor, Ne diyor, Ne diyor, bir şey diyor.'' ''Bu ne diyor dedim ya?'' ''Dediler yüksek, lan ne yüksek, 500-600 ölçüyordu bu.'' <gülüyor> ''Daha yukarı, yukarı, yukarı, yukarı, ''Bir şey de pek yediğim şey işte, sever.'' dedim ama ''Ne oluyor bilmiyorum.'' ''Ne efendim haber ederdi, sen onu yiyorsun, o da seni yiyor.'' derdi. ''Yemek ya, sen onu yiyorsun, o da seni yiyor yani.'' ''Bunun zevkinde bir şey yok.'' Birisi şey anlatıyormuş, bir efendim işte yaylada bir buz gibi suyun başında olacaksın. Hakikaten öyle adamlar bir kuzu ya, sorun yaylada suyu içti mi? Hemen eriyor ha. Bir de aşağılar açılıyor. Öyle de adamlar var. <gülüyor> ya aşağıdan bir şey izlesen efendim. Bir yaylada olacaksın. Soğuk suyun başında olacaksın. O zaman bir de kular gibi kuzu çevirmesi. İçinize plan doldurmuşlar falan. <gülüyor> Ama çalışan bir de ağzını suya aktı. Halil Efendi Hazretleri de orada. <gülüyor> Mübarek dedi ki sen dedi, halâ beksiliğine anma marakla kaldırsın dediler. <Gülüyor> ben o kadar çok yiyorsan, <Gülüyor> i̇şte. o kadar çok helal olmuracaksın Sen dedi, halâ beksiliğine anma merak yiydirsin. İşte bu. Başka. Evli sünnetlere yaşayıp ölmek başka bir beklentimiz olmasın. Ve men haber mesâdide vel cemaate habbeullahu teâlâ filullahu illa teâlâ mescitleri seven, cemaatü seven, Seviyor muyuz? Allah da onu sever, rızasına nail eder diyor. Rahmetullahi ala den cem. Ve ve Cemaatle namaz kılmayı seviyor muyuz? Seviyoruz. Ben çok seviyorum. O kadar seviyorum ki Hic cemaat o cemaat kitabını yazdığından beri daha da hassaslaştım. Çok meseleler yazdım. Cemaatle namazı sevene Allah Teala diyor, ölüm meleğini nasıl gönderir? Peygamberlere gönderdiği gibi gönderir. Peki, yani bak ya? kabrini cennet bahçelerinden bir raza yapar. Ona rahmet kapılarını açar. Cennetteki yeri görmeden dünyadan çıkmaz. İnşallah. Cennet yuvarlaklarından içmeden, meyvelerinden yemeden dünyadan çıkmaz diyor. Yani ölmeden tadıyor. Tabi ondan sonra daha dünyada konuşup anlatamaz. O hale girdi mi o lezzetle gider afiret. Allah tüm evde nasip eyliyem. Eşke o yöntemde kıyamet dil miyetin mi? kıyamet günü kendi hane halkından yani akrabasından yüz kişiye şefaattir.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 haberlerde ya ben oraya gittim zaten peşinde o şeyine ne alacak diye melaklanıyor. Vekâlimi öküme ötesi bir kıyın bu kişi nasıl ölüp sıktıkların ölüyor. Ve yoksa bugün kabil maaş verdi akedrin kafirler nasıl çıkar? Bedir şehitleriyle beraber onlar gibi çıkar? Bedir şehitleri kadar itibarı var. Cemaatle namaz. Ve öküme ötesi Rasulullah aleyhisselam ile o sudiği öküme ötesi o salihin. Kıyamet günü asın altında nebilerle, sıttıklarla, şehitlerle salihlerle beraber olur. Elhamdülillah, Allahu Cübbil <gülüyor> Cemaatı, Kuthharde ve Babül Cennet. Hatta her kul Cennetin ne ibadu i Hisab. Cemaatle namazın sevgisi, cemaatin inancı eline itikadı ve cemaatle namaz ve bu sohbetlerin cemaatin, cemaat ve bu güçle işte. bir araya gelmek, Allah için adım atmak. Bu sevgiyle ölen. Cennetin bütün kapılarını kendisine açıp bulur, dilediği kapıdan hesapsız girer. Hesapsız, hesapsız ne demek biliyor musun? Millet hesapta 50 bin sene arası alacak, 50 bin sene. Sen hesapsız girmek ne demek? Bu Cemaatin bereketi. Bismillahirrahmanirrahim Ali sallallahu aleyhi sallam. Cennetteki kimin komşusu? İbrahim Ali vesselam'ın aleyhi sallamın komşusu. Aleykümusselam cemaati. Cemaatle namaza devam edin, Allah Allah. bırakmayın. Cemaatle namaz haftanın günlerinin beş vakitleri içerisinde, en referansi? Savaşı. Hangi sabah namazı? Cuma sabah namazı, yani yarınki sabah namazı. Onu cemaatle tutsanız var, ondan hiç laf çıkar olmaz. Tehlet ekmeği oradan bir rika mı ömrün? CJamatlar mıydı? Nasrini bak ya, bir ramazda müminin yetiştiği ilk tekbir, ilk teptire yetişmek. Hemen imamın peşinde bir göre nereye kadar kurtarır? İmam fatiheyi hitirene kadar kurtarır. Bir vaette kadar diyor ama o biraz uzun gider. Şimdi biz yine Fatiha'yı baz alalım birkaç kişi daha. Kurtaralım ama Esası nedir? İmamın hemen Peşiyle. Ama imama yetişim imamı da geçme ha Paharızı da imam daha evvel alıyor ya Bu da çok tehlikeli bilmemesi Bir de imamdan önce yatıp kalkanlar Kalkmakta kalkıyorlar da yatarken Rüzme gidiyorlar. Bilgiler, bir de giden Kalkarken zor kalkıyor İmandan bayağı sonra kalkıyor Ama yatarken aşağı ya aşağıya İmam gitmedi ya kafan Eşek başına döner diyor hadisleri. Bahşer'de Allah kafana eşek başına çevirir diyor, Ruhari ahdisinde ya. Yapmayın imamla kılmanın da böyle nazik işleri var. Biraz da şartı var ya, imam işi az bir şey Mesela imam rükûdan kalktı, sen rükûdan yenişemedin imamla. O arada yavaş hareket ettin, imam da kalkmış oldu namazın yine bozuldu. Bazı imamlar hızlı seyrederek kalksa, adam da yaşlı olsa ayağı başlar, ben de ağzı başıma Ayaklarını falan ağrıyor. İnerken zorlanıyor. Bazı imamlar da jet. Ne zaman ya düştü bâne râbbelâ Ben inene kadar adam kalktı. Ne olacak? Hadi ona namazı iade ediyoruz bir daha. Yetişemedik imama. İmamla kılan dikkat etsin. İmam seyrededen kafasını kaldıktan sonra sen seyriğe gitsen onu için imamla buluşamadığın için namaz bozulur. İmamın için bozulmaz ha. Yani imama git de namazın bozulmuş demek. Sen yetişemedin <gülüyor> <hiç> mübarek edem. <gülüyor> Ama imam da hızlı et. Onu da ayrı da, onu da ayrı konuşalım. alın. O da sıkıntı yani. Cemaatle kılınan namazda müminin yetiştiği iftitar tekbiri nedir? Allah için kestiği bin tane deve kurbanından rastandı. Peygamber Efendimiz aleyhissalâhu aleyhi ve sellem ile çıktığı yüz bin cihattan hayırlıdır. Ya saatte yüz bin cihada söylüyor. Cemaatle iftitar tekbiri, ilk tekbir çok önemlidir. Kaçıran yandı. Yandı da yine cemaati kaçırmadı, birinci katı da kaçırmadı. Neyi kaçırdı? İma, ikta devlet kaçırdı. Ne yaparuz? Bütün millet namazdan sonra cemaat esbilen baş sağ olsun. Allah bir daha böyle musibet göstermesin. Böyle devrilmiş. Hele ki e, namaza gelemezse, yani cemaat hepten kaçıyorsa, üç gün ziyarete giderlermiş. Kenaye çıkmış gibi. Üç gün. Herkes mahalleli gidermiş. Allah bir daha böyle musibet göstermiş. Ölüp cenaze çıkmaktan beter ya. Cemaatı kaçırdı diye. Şimdi evde de namazı kaçırıyor. Buna nereye gideceğiz? <gülüyor> 30 gün diyken buna. Bakın sağ olsun. Evden umuruz da mı? Buna 30 gün insan kurtarmazak kullanmadır ya. Ya namazı kaçırıyor yatağın başında, su musluk başında, sıcak su akıyor. Namaz kaçırıyor ya. Bırak cemaatı, bırak içi tarz ettiğini ya. Çok gerçeklik var. Ne yapacağız ya robbele Allah. El müminu bi'sallel fıtr cemaati ve vaktü'z zuhr ma Bir müslüman sabah namazını cemaatle kılıp öğlen vaktine kavuşmadan ölürse şehit olarak ölmüştür. Böyle ne mübarekattan var. Namaz kılar kılmaz ölüyorlar ya. Camide ölenler var. Cemaatten çıkıp öğlenle çok duyduk böyle bizim cemaatlarımızdan yani hep bir namazın ardından e Şehit ölür diyor diyor. Eğer salı zuhuru cemaatle ve vakit قبل المغرب'dan öğleni cemaatle kılsa, ikindi olmadan ölse affedilmiş olarak tertemiz ölür. Eğer salı asrını cemaatle ve vakit cemaatle kılsa, akşama kavuşmadan ölse Allah'ın rızası üzerine ölür, kazanmış ölür, en büyük makam. Eğer salı yatsıyı cemaatle ve akşamı kılsa, kavuşmadan ölse benim dedem öyle mi oluyor bu? Akşamı kıldıydı evvâbüleri, yaslığa kavuşmadan öldü. Hemen evvâbüleri kıldı koltukta oradan geç öldü bir anda. Allah'a Allah, kadar. Allah. Akşamı kılsa, yaslıdan önce ölse, cennet ona aşık olur. Ne zaman gelecek diye müştap olur. وَاِذَا سَلِلْ اِشَابِينَ جَوَاتِ وَمَا تَقَبُلَيْتْ مَا تَقَبُلَيْتِينَ Yasıyı kılsa, kemaatle, sabaha kavuşmadan ölse, bu da biraz fazla olur çünkü uyku falan, gece ölenler çok oluyor, Nefeler cenneti birey-i İhsaf, hesapsız, sorgusuz cennetekiler Peygülü fiyyemiz, Rafiq ve İsmail aleyhissalâtu cennete komşusu kim olur? İsmail aleyhisselam olur. Bu da acayip bir makam. Her peygamberin komşuluğunun bir makamı vardır. Bunlar farklı şeylerdir, evet. Hazreti Ali Efendimiz Efendimiz sallallâhu aleyhissalâtu vesselâm'da naklediyor bu hadis-i şerif'te teâhidus salavatim khamsa velâ tâcez Beş vakit namaza devam et. Gözün gibi muhafaza et! sakın kazaya bırakma. Bir vakit namazı kılmaktan aciz kalma. Ben de bu zaten evimir kıyamet bu bala o sematis. Hep evet gibi alevet bir Kıyamet günü olduğu zaman yedi kat gökleri, dağları denizleri, geceyi, gündüzü, güneşleri aylar. Beni Cuma etti var. ve tuğra ve hasır ve kutsi ve cennet ve nam yıldızlar. Bütün mahyukat develenen canlılar, kuşlar, arsl, kutsi, cennet, cehennem iki kefe terazinin bir köşesine Allah koyacak. Bu nasıl bir mizan hak. Feyud'u salate vahid cemaat fekefel Mümin kulun cemaatla kıldığı bir namazın sevabını da öbür kefeye koyduğu zaman bir namazın sevabı hepsine bağırmasa. Bu kadar. Cennet cehennemin ağırlığını geçiyor. Cennet, cennet ne demek ya? Bu dünya, bu dünyanın 60 kadarı bir Müslüman'a verilecek ya. 60 tane cennet, dünya bir Müslüman'a cennet değer. Düşünle bu özel cennetler. Hepsinden ağır gelir. Melekler, peygamberler, insanlar, cinler, şeytanlar, yevcuc, mevcut, hepsi toplansa kefenin birini aşağı getirmek istese çekme, yani namaz kefesini o namaz hepsinden ağır gelip kimse asılsa çekemezler Allah Allah. Namaz böyle bir şey. Velâkudus halâdîr-i cemaat illâşâtîr Cemaat Cemaatle namazı terk etmez ancak bedbahtlar son nefesi kötü gidecekler terk eder. Tehlike var. Hiç bir tehlike var. Ama bu şu demektir. Hiç cemaatle namaza gelmez. Onun hakkındadır. Ama işte ara sıra cemaat'ı kaçırsa onun hakkında değildir. Çünkü ara sıra kaçıranlara şey yaparsan o zaman dünyada sahip kalmaz, herkes bozuk olur. Anladınız mı? Cemaat namazı hiç adet etmemiş, hiç gelmezse bu bedbahtır. Sonu iması, ölme tehlikesi var. Evde kılsa bir yer. Ve lâ yuâhidu aliyâ Beş vakit namazda kim devam eder? Ancak imanlı ölüp cennete gideceği belli olanlar devam eder. Feydel mümini ilâh edrake bin yonu salavatı hamsa cemaat. Bir ömin bir günde beş vakit namazı cemaatle kılarsa, bir günde beş vakit namazı cemaatle kılmak herkese nasip olmaz. olmaz. İki vakit, üç vakit olur da beş vakit cemaatle kılmak herkese nasıl olursa pekenneme adrake meyt elzi ve abba demir aşelife nebin ve abbedallah ya alemâ bin senede. İşe bak ya. Yüz bin peygambere yetişip her bir peygamberle bir sene ibadet yapmış valla. Bu gece neydi ya böyle? Bereketli ama alana. Saçılıyor, dağıtılıyor. Alana. Siz de sabahı alamazsınız, evde yatakta. Ne olacak? Savaplar kaldı akşam da. <gülüyor> Benim ömürde her dört evde mekronim Bir ömür sabahı cemaat takılsa, yatsıyla cemaat takılsa, bin tane şehir Allah yolunda sehetmiş gibidir. ya Biz İstanbul fethine imreniyoruz ya pek ya peğinen din tane peki. Ve bin tane peygamberin müşlikleri eline esir düşmüşken kurtarmış kadar sabah. Yasıyla sabahın cemadi ikisi. Özellikle zaten o hadisleri okur, gazi cemaat olan yarı geceye kadar ibadet, sabah cemaati olan tüm gece ibadet cevabı alır. Evet, mümin öğleni cemaat takılsa 12 sene ibadetten faydalanır. Kimdi cemaatte bolsa Efendim, açları ağaçları doyulmasından, yapmasından daha hayralı. Evet. Ya namazın cemaatle kılmasının sevmesi bile, hani diyelim hasta oldu, çıkamadı, gidemedi, mazereti var mı atma? Sevmek bile, sevmek, istemek, gönlünle oraya asılması, ah cemaatle kılabilsem diye, evet, bu bile Allah yoluna tercih ettiği bin attan ve etrafında yaptığı bin tavaftan ...ve şehit cenazelerinden bin cenaze kılmaktan daha hayırlıdır. olur. Bin cenaze şehit. Mümin kul, sünnet ve cemaatı seversen... ...bu şereye nereye döndüğüne? Sünnet değildir, sünnet ve cemaat dediği nereye döndüğün? İtikad. Ehli sünnet ve cemaat. itikadını inancını severse, ise işte, Cenab-ı Allah'a Allah, Allah duallarını kabul eder ve Allah havayete bütün ihtiyaçlarını görür. Bütün günahlarını affeder. Mümin beş vakit namazı cemaatle beş istitahtek günü yetişirse cehennemden berat, münafızlıktan berat, cenneti görmeden ölmemek, göz açıp kapayacak kadar bile Allah'ın rahmetinden mahrum olmaman ve hesapsız giren ilk zümreyle bu yetmiş kişidir ha. Cene'de ilk giren cümle 70 bin kişi, evet, onlarla beraber girmek nasip olur. Ama işte hakikaten vakit namazın, cemaatinin ihtitar teklifini kaçırmayan da o düşün çok da bulunmaz, az bulunur. Allah Rabbi bizi az yavvar eylesin. Amin. Amin.